Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz... ...işteş fiiller. İşin... Hareketin birden fazla özne tarafından karşılıklı ya da birlikte yapıldığını anlatan fiillere işteş fiiller denir. İşteşlik fiillere şe eki getirilerek yapılır. Fiillerin işteş çatısı cümlenin öznesinin karşılıklı ya da birlikte olduğunu bildirir. Örnek verecek olursak Ahmetle Nermin hiç konuşmaksızın uzun uzun bakıştılar. Bir konu hakkında uzun süredir tartışıyorlar. Dışarıdan gelen patlama sesini duyanlar evin salonunda toplaştılar. Öğrenciler sınıfta gülüştüler. Dün çarşıda gezerken arkadaşımın annesiyle karşılaştım. Kuşlar ağacın dallarında uzun süre cıvıldaştılar. Şimdi okuyacağımız diyalogdaki işteş fiillere dikkat edelim. Yıllar sonra Günaydın Burcu Nasılsın? E, günaydın Ali Teşekkür ederim iyiyim Sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyiyim Dün Aynur'la karşılaştık Biraz eski günlerden konuştuk Yanında da bir arkadaşı vardı Adı Gönül Onunla tanıştık Bugün bir yerlerde oturup sohbet etmeyi kararlaştırdık Oraya gidiyorum sen de gelmez misin? Aa çok iyi olur. Ben de Aynur'u çok özlemiştim. Biz de dün Fatih'le telefonda görüştük. Senin okuldaki haline güldük biraz. O da seninle görüşmek istiyor. O zaman ona da haber verelim. Hem ikiniz de Gönül'le tanışırsınız hem de eskilerden söz ederiz. Tamam ben ona da haber veririm. Şimdi nerede buluşuyoruz? Şimdi Milli Kütüphane'ye gidiyorum. Sen de Fatih'e haber ver oraya gelin. Eskiden beri buluştuğumuz yer. Tamam, biz de Fatih ile birlikte oraya geliriz. Şimdi okuyacağımız metinde işte fiillere dikkat edelim. Cemre ve Ahmet o gün düşünmüş taşınmış pikniğe gitmeye karar vermişlerdi. Ahmet eve geldiğinde annesiyle babası hafiften tartışıyordu. Annemler yine tartışıyor dedi kendi kendine. Onları fark ettirmeden mutfağa geçti, buzdolabını açtı, domates, salatalık, peynir, zeytin aldı, bir poşete tıkıştırdı, yavaşça süzülüp kendini evden dışarı attı. Dışarıda masmavi bir gökyüzü, parlak bir güneş, Sıcak mı sıcak bir hava vardı. Selçeler cıvıldaşıyor, kanaryalar ötüşüyordu. Piknik alanına vardığında Kemal henüz daha gelmemişti. Ağacın dibinde oturdu, elindeki poşeti yanına koydu, sırtını ağaca dayadı, gözlerini kapattı. Uykuya çoktan dalmıştı. Rüyasında okulların tatil olduğu gün orada yaşadıklarını görüyordu. Öğretmen odasının önünde öğretmenler toplanmış, Ellerinde karneler, birbirleriyle konuşuyor, gülüşüyorlardı. Onlar için mutlu bir gündü tabii. Artık okul bitmiş, tatil başlamıştı. Ahmet teşekkür alacaktı ama hiç mutlu değildi. Okulların kapanmasına üzülüyordu. En çok da Cemre'yi artık göremeyeceğine üzülüyordu. Cemre'nin babasının tayini Van'a çıkmıştı ve o artık Ankara'da Ahmet'in yanında olamayacaktı. Ahmet ve Cemre ağlaşıyorlardı. Herkes onlara bakıyordu ama onlar sanki etrafta hiç kimse yokmuş gibi birbirine sarılmış hıçkıra hıçkıra ağlaşıyorlardı. Az sonra Sedef öğretmen gelmiş, ikisine de sarılmış, karnelerini vermişti. Sonra, çocuklar şunu unutmayın, birbirini seven insanlar asla ayrılmazlar. Ayrı yerlerde yaşasalar da kalpler hep birlikte olur Hem mektuplaşırsınız Cemre Van'a anlatırsan Ahmet Sen de ona burada yaşadıklarını anlatırsın Hem biliyor musunuz Benim yüz yüze görüşemediğim Ama mektuplaştığım birçok arkadaşım var Her gün telefonlaşırsınız Bayramlarda belki bir araya gelirsiniz Tatillerde buluşursunuz Ben sizin birbirinizi unutmayacağınızdan eminim Siz de emin olun tamam mı? Demişti Ahmet birinin sesiyle uyandı. Kemal gelmiş, onu uyandırmaya çalışıyordu. Ahmet uyandığında sağ gözünden bir damla yere düşüverdi. Ardından iki, üç ve daha fazla damlalar düşmeye başladı. Kemal, Ahmet'in niye ağladığını biliyordu. Ama bir şey belli etmedi. ''Hadi kalk, piknik yapıp uçurtma uçuracağız.'' dedi. Ahmet gözyaşlarını sildi, Kemal'in piknik için getirdiklerine baktı o anda Kemal'le göz göze geldiler. Kısa bir süre bakıştılar, sonra gülüşmeye başladılar. Kemal börek ve sarma getirmişti. Kendilerine gazeteden bir sofra yaptılar. Yiyecekleri gazeteye özenle yerleştirdiler. Birlikte oturup getirdiklerinden atıştırdılar. Ahmet sürekli konuşuyor ama aklından o gerçek hiç çıkmıyordu. Cemre artık yoktu. Belki bir daha görüşemeyeceklerdi. Biraz telefonla mesajlaşır Biraz mektuplaşırlardı belki ama sonrası belirsizliklerle doluydu. Acaba devam edecek miydi? Acaba Cemre Ahmet'i unutacak mıydı? Hep bunu düşünüyordu Ahmet, gözleri dolu dolu. Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü konumuz işteş fiillerdi. Programın başında belirttiğimiz gibi Türkçe'de işin, hareketin birden fazla özne tarafından karşılıklı ya da birlikte yapıldığını anlatan fiillere işteş fiiller denir. İşteşlik fiillere şey eki getirilerek yapılır. Fiillerin işteş çatısı cümlenin öznesinin karşılıklı ya da birlikte olduğunu bildirir. Örneklerimizi tekrar edecek olursak Ahmet Nermin hiç konuşmaksızın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 Türkçe öğreniyorum.